Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu çalışmalarını tamamlayarak raporunu hazırladı. Yapılan 12 toplantı sonucunda ortaya çıkan yaklaşık 200 sayfalık rapor meclis başkanlığına sunuldu. Komisyon ve çalışmalara katılan hayvan hakları savunucuları ortaya çıkan rapordan memnunlar. Şimdi kanun düzenlenmesi için çalışmaların başlaması bekleniyor. Komisyonda uzman üye olarak yer alan Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi ve Ankara Bölgesel Veteriner Hekimleri Odası'nın bir önceki başkanı Doçent Doktor Oytun Okan Şener, hazırlanan raporu Türkiye için tarihi önem ve değere sahip bir çalışma olarak değerlendirdi. Hak mücadelesinin sonu yok ama çok olumlu ve tatminkar bir başlangıç yaptığımızı söyleyebilirim." diyen Şener, komisyondaki yaklaşım ve ruh haline de dikkat çekti. Mecliste grubu bulunan bütün partilerden milletvekillerinin, uzmanların, konuyla ilgili STK temsilcilerinin yer aldığı Türkiye Büyük Millet Meclisi Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu'nda olağanüstü bir uzlaşmayla çalıştık. Vekiller başlangıçta sadece sokaktaki hayvanlarla ilgili bir sorun olduğunu ve bunu çözeceklerini düşünerek geldiler komisyona. Buzdağının görünen kısmına baktıkları bilgisiyle çıktılar. İktidar ve muhalefet olmayı bir yana bırakarak konunun uzmanlarını dinleyip söylediklerimiz doğrultusunda karar vermeye çalıştılar. Bu uzlaşmanın her alanda tüm Türkiye'ye örnek olması gerekiyor. Demek ki isteyince oluyormuş. Raporla hayvan hakları konusunda çok ileri bir adım atıldığını anlatan Şener şöyle dedi. Elbette kanun değişikliği için öngördüğümüz her hükmü rapora eklemek mümkün olmadı ama adım adım gitmek gerekiyor. En önemlisi Küçüklerin eğitimi. Hayvan hakları, hayvan sevgisi ve hayvanların toplum içindeki yeriyle ilgili zorunlu derslerin müfredata dahil edilmesi gerekiyor. Bunların da nitelikli dersler olması lazım ki çocuklarımız hayvan sevgisi ve hakkaniyet duygusuyla yetişsin. Yetişkinlerse, eğitim çalışmalarının yanı sıra öldürene, eziyet edene, işkence yapan ve istismar edene yönelik cezai hükümler arttırılmalı ve etkin uygulanmalı ki rapor kağıt üzerinde kalmasın, anlamlı olsun Dedi, dünyaya örnek olabilecek bir kanun çıkacağını düşündüğünü aktaran doçent doktor Şener. Bundan sonraki süreci ise şöyle anlattı. Ya mevcut kanun revize edilecek ya da tamamen yeni kanun hazırlanacak. Biz raporda da vurguladığımız gibi hayvan hakları kanunu altında yeni bir kanun hazırlanacağını düşünüyoruz. Yel sıcağı sıcağına hemen kanunlaşma sürecini başlatacağını söyledi bize. Sürece hukukçuların da katılması, hayvan haklarının sınırları ve o hakları kimin koruyacağı gibi konularda tartışılması gerekecek. Kasım ayında çalışmalara başlanacağını ümit ediyorum." dedi. Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Beşiktaş Galatasaray maçında Beşiktaşlı oyuncular sahaya iklim değişikliğinin farkında mısın? Yer küreye saygı yazılı bir pankartla çıktı. Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı daha önce Çarşı iklim değişikliğine karşı yazılı pankartla iklim mücadelesine ve geçtiğimiz yıl Polonya'nın Polonya'nın Katowice kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ne dikkatle çekmişti. Futbol severlerin bu konuda sorumluluk alması çok güzel. Bir günden Demet Sargı'nın haberine göre Kastamonu ciddiye bağlı Loç Vadisi'ne 2010'dan beri yapılmak istenen HES projesi için yeniden başlatılan çet süreci kapsamında bölgede 5. kez bilirkişi keşfi yapıldı. Daha önce gündeme gelen HES'e karşı bölge halkı direniş başlatmıştı. Özellikle kadınların önde olduğu ve yöreye özgü sarı yazmanın simgeleştiği direnişler ve açılan davalar sonucunda HES yapımı engellenmişti. Daha sonra çıkarılan genelge ile yeniden başlatılan chat süreci halkın yine tepkisine neden oldu. Loç halkının kitlesi olarak katıldığı bilirkişi keşfine Şirketin 300 ağaç kesecek dediği bölgede binlerce ağacın olduğuna dikkat çekildi. Mücadeleye devam vurgusu yapan yurttaşlar, santralin üretim lisansını da iptal edildiğini hatırlattı. Üretim lisansının iptaline ilişkin olarak Loç halkının açmış olduğu ve kazandığı davada şirket temiz davası açmıştı. Geçen günlerde kararını açıklayan Danıştay 13. Daire Başkanı, ilk mahkemenin kararını onadı. Buna göre Loç Vadisi, Hess projesinin elektrik üretim lisansı iptal edilmiş oldu. Konuyla ilgili bir güne açıklamalarda bulunan CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı. Projenin yapılacağı alanın Dünya Koruma İzleme Merkezi ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün dünya üzerinde belirlediği mutlak korunması gereken alanlar arasında yer aldığını hatırlattı Baltacı. Ve tehlike altındaki Karadeniz nemli karstik orman ekosistemlerinin de en iyi örneklerinin yine burada olduğunu söyledi. Yüksek sayıda suyun çaydan çekilmesi 10 bine yakın ağacın kesilmesi ekolojik hayata olumsuz etkileyecek. Biz kararlıyız. Loç'un katledilmesine müsaade etmeyeceğiz. Cide halkı ve Loch sahipsiz değil direnişimiz devam edecek demiş kendisi. Trakya'nın kirliliği ile gündemde bulunan Kırklareli'nin İnece beldesinden geçen Teke Deresi Son günlerde kirlilik nedeniyle renk değiştirdi. Yer yer beyaz ve gri renge bürünerek akmaya başladı. Bölgede binlerce dönüm tarım arazisinin sulandığı, hayvanların içme suyunun giderildiği dere, imecenin içinden de temiz ve içinde balıklar yüzerken yaklaşık 4 km mesafedeki 9 höyük, köyü içinde ise kirlenip beyaz ve gri bir renge bürünüyor. Köy bölgesinde derede balık ölümleri yaşanırken çevreye de ağır kokular yayılıyor. Köylüler inece ile köyleri arasındaki bölgede kurulan mandralar ve hayvan çiftliklerinin bu kirliliğe neden olduğunu öne sürdü. Mandralardan bırakılan peynir altı sularının derenin rengini beyaza, diğer tesislerin ise griye boyadığı iddia edildi. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri